Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hümetli arkadaşlar uzun bir aradan sonra Esma-i okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Rabbim daha istikrarlı, daha düzenli inşallah e, bu okumaları yapabilmeyi nasip etsin. Ve e, yararlanabilmeyi nasip etsin. İsimlerinin üzerimize bir ışık tutmasına. Onun nurunun bizde bizim aklımızın bile eremeyeceği, Rabbimizin sınırsız lütfuna, ikramına yakışır şekilde tecellisini nasip etsin inşallah. Boşa gitmesin bunlar, bu gayretler, bu çabalar. Her şeyden önce bu işi yapan, okuyan, anlatan olarak ben başta olmak üzere siz dinleyenler, ee, ve bu mesajın ulaştığı herkes bu vesileyle olsun başka kaynakları okumak suretiyle olsun Rabbimizin isimlerine muhatap olan kendini e, ona muhatap sayan o isimlere Esma-i Hüsna'ya muhatap sayan herkes e, inşallah azami derecede istifade etsin ve e, çok geç kalmadan e, henüz kendi hayatı üzerindeki iktidarı devam ederken gücü yettiğince tabi o, o iktidarda çünkü sınırsız değildir. Efendim e, bu ahlak ile donanmayı ve e, onun vereceği kudret, onun vereceği e, asalet, onun vereceği özgürlük ile e, hayatta böyle engelsizce yol alabilmeyi Rabbim nasip etsin hepimize. Ve eksik dualardan da Allah'a sığınırız. Eğer bu dualarımızda bir e, yakışıksız bir ifade veya sonu kötüye çıkacak, tahmin edemediğimiz bir ifade varsa Rabbimiz onu da hayra tebdil etsin diyelim. Bugün e, Melik ismini okumaya başlayacağız e, arkadaşlar. E, Esma-i Hüsna'da Rahman ve Rahim isimlerinden sonra geliyor. Fatiha'da da Hakeza e, Cenab-ı Hak kendi melikiyetini, malikiyetini Rahman ve Rahim oluşunun hemen arkasından bize hatırlatarak e, o dengeyi Bizim zihinlerimizde, kalplerimizde ve tabii ki hayatlarımızda sağlamamız için bize rehberlik ediyor. Nedir o denge? Yani Allah evet rahmet sahibidir, merhamet sahibidir, sahibidir, şefkatlidir, lütufkardır. Kendisine inanmayanlara dahi rahmet eder, rahmetiyle muamele eder. Bu varlık alemine çıkmış olmamız zaten onun rahmetinin bir tecellisidir. Eğer bu rahmeti düzgün bir şekilde kullanıp güzel adımlar atabilirsek daha da fazla bize merhamet edecektir rahim ismiyle ama arkadaşlar bizim bu varlığımız kendiliğinden değildir efendim biz kendimiz başta olmak üzere hiçbir şeyin sahibi değiliz gerçek anlamda bütün bu Mazhariyete, rahmete, mazhar oluşumuza rağmen e, buradaki varlığımız muvakkattir, emanetendir. E, bedenimiz başta olmak üzere çünkü bu çağın insanının en çok bu emanet bilincine ihtiyacı var arkadaşlar. Yani e, bu malın sahibi kim? Bunu hatırlamaya ihtiyaç var. Çok kabaca söylüyorum. Yani ortada bir beden var bir hayat var işte e, sahip olduğumuzu düşündüğümüz bütün hayatımıza adadığımız onu sahiplenmeye ve korumaya hayatımıza adadığımız malımız mülkümüz var her neyse bunların gerçek sahibi kim e, başta beden olmak üzere altını tekrar tekrar çiziyorum çünkü e, işte yaşadığımız çağda artık neredeyse aleyhine konuşamaz hale geldiğimiz e, efendim çeşitli Cinsiyetler üzerinden yürütülen çeşitli operasyonlar tamamen insanın kendi bedeninin sahibinin kendisi olduğunu ve onu istediği gibi kullanacağı düşüncesi üzerinden yükseliyor. Bunlar ilk önce çeşitli estetik operasyonlarla, estetik amaçlarla yapılan müdahalelerle yapılıyor. Yavaş yavaş alıştırıldığı zihinlerimize e, giderek efendim cinsiyetimizi dahi ve hatta işte yeni insandan bahsediliyor. E, bunlar üzerine yazılanları okuyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur benim konumun dışında. E, bunların hepsinin temelinde o e, benim bedenimin sahibi benim. İşte kürtajın da temelinde bu var efendim. E, nikahsız gayri ahlaki yaşantıların sadece nikahsız yaşa yani nikahsız yaşamak bugün yapılan insan bedeni üzerine yapılan zulümlerin ve haddi aşmaların en masum hali kal e gibi kaldı arkadaşlar efendim bütün bu e insanlık dışı ahlak dışı e inançla kesinlikle hiçbir şekilde bağdaşmayan e bu baş kaldırının temelinde, yaratılışa başkaldırının temelinde arkadaşlar insanın kendisinin sahibinin kendisi olduğunu düşünmesi yatıyor. Bu düşünceyi olması gerektiği gibi benim bir sahibim var, beni bir yaratan var, bu bedenin bir sahibi var, bu hayatın ee, bu işte dünyanın bir sahibi var ve o bana bir şeyleri bildiriyor. Yani diyor ki bunu bu şekilde kullanacaksın. Ee, bu gidiş bak şuraya, bu gemiye bindin sen ama bu gemi şuraya doğru gidiyor ve o limanda şu şartlarla şu şekilde karşılanacaksın diye verdiği bilgileri Rabbimizin yani gönderdiği programberler ve indirdiği kitapları o zaman eğer yani asıl sahibin o olduğunu böyle en zihnimizin en derin kıvrımlarına yerleştirebilirsek, kalbimizin en görünmeyen köşelerine yerleştirebilirsek, o zaman arkasından vahyi kabul etmemiz, peygamberleri kabul etmemiz, o, o onların bizden beklentilerine göre bir hayat tesis etmemiz, bir ahlakımızı inşa etmemiz o doğrultuda çok çok daha kolaylaşacaktır arkadaşlar. Bunların hepsinin temelinde dediğim gibi bu azgınlıkların, sapkınlıkların temelinde, İnsanın kendisinin sahibinin kendisi olduğunu düşünmesi yatıyor. Diyeceksiniz ki Allah'ın malik oluşuna, melik oluşuna, her şeyin sahibi oluşuna, işte bu bedenin dahi bende emanet oluşuna inandığı halde günahkarca bir hayat sürenler yok mu? Elbette var arkadaşlar. Orada başka zayıflıklar söz konusu, temelden bir red söz konusu değil yani redle zayıflık arasındaki farkı ayırt etmenizi tavsiye ederim başta kendinizde kendimizde çünkü e, bir insan eğer e, yaptığı bir hatanın girdiği bir yanlış yolun kendi hatası olduğunu kabul ederse onu düzeltmesi çok daha kolaydır bugün buna farkındalık diyorlar e, yani ben şunu yanlış yapıyorum evet Allah'ın kitabında bu böyle değil Rabbimiz bizden böyle istemiyor fakat ben o konuda kendime hakim olamıyorum kendimi işte irademi yeterince kuvvetli bir şekilde kullanamıyorum dersiniz Cenab-ı Hakk'a sığınırsınız ondan yardım istersiniz af istersiniz sizi kuvvetlendirmesi için daha kuvvetli daha özgür daha birey bakın bunlar çok e, din dışı kelimeler gibi geliyor kulağa öyle değil. Arkadaşlar özgürlükten kastımız burada kişinin kendi nefsinden ve çevresinin bağlarından özgür olabilmesi. Yani inandığını inandığı gibi yaşayabilmesi için özgürlüğe ihtiyacı var. İşte yine hakeza. Ee, çevresindeki çeşitli bağımlılıkların onu inançlarından çok aykırı yerlere çekmemesi için bağımsız bir birey bağ yani o bağımlılıklardan kurtulmuş birey olabilmeye ihtiyacı var. Ee, burada bireysellikten bahsetmiyoruz yani bireyselcilikten bahsetmiyoruz affedersiniz. Ee, neyse konu farklı yerlere gidiyor. Biz tekrar Rabbimizin melik oluşuna dönelim. Şunu demek istiyorum sonuç olarak arkadaşlar. Yani bütün şu anda e, günümüzde. Ee, yaşayan insanın bütün bu e, aslından uzaklaşmasının ve kendi üzerinde hiçbir otorite kabul etmeyişinin e, dini, peygamberi ve onların e, temsilcileri, temsilci demeyelim de onları bize ulaştıran kaynaklara olan güvensizliğin Temelinde, en temelinde kendisinin, hayatının ve efendim bedeninin sahibi olduğuna dair bir nevi içinde şirk kokusu barındıran, bu neyi peki şirk koşuyor? Kendini, erayetemenitteheve ilahehu hevah diyor ya Rabbimiz, kendini ilah edineni, kendi nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi diyor. İşte o kendi Lik bilincine, kendi dürtülerini, kendi e, nefsini e, en yüksek kriter her şeyin doğrunun, iyinin, kötünün e, kriteri olarak görmekten kaynaklanan e, bir şirk kokusu barındırıyor. İşte Melik ismi arkadaşlar bizim bütün bu azmaya müsait taraflarımızı e, törpüleyen, bizi hep hizada tutmaya yardım eden efendim, e, Rabbimizle aramızdaki ilişkinin Nasıllığını yani sen kimsin, Rabbin kim, Allah kim, sen kimsin ee, bunu bize açık bir şekilde gösteren bir ismi şerif. Bütün isimleri içerisinde Rabbimizin. Sözlükte malik ve sahip olmak anlamındaki milk, mülk ya da melk kökünden yani mim, lam ve kef harflerinden oluşuyor. Hareke biliyorsunuz değişebiliyor ve her hareke değişikliğinde e, bir nüans ekleniyor. O köke bu kökten türemiş olan bu ismi şerif görünen ve görünmeyen alemlere gerçek anlamda hakim olup dilediği gibi tasarrufta bulunmak anlamındadır. Kısacası Allah Teala'nın dünya ve ahiretteki tartışılmaz ve hiçbir kayıtla sınırlanamaz hükümranlığını ifade eder. E, o yüzden bakın bunlar hani kitaplarda böyle okuduğumuz zaman bu ifadeleri okuyup geçiyoruz ama aslında günlük hayatta çok çeşitli noktalardaki tezahürleri var bu bilgilerin bu tezahürleri olması gerekir ve bizi hep uyanık tutması gerekir ne demek istiyorum mesela ne diyor bakın Allah Teala'nın dünya ve ahiretteki tartışılmaz ve hiçbir kayıtla sınırlanamaz hükümranlığını ifade eder Melik ismi yani Allah'ın bu dünyanın ve bizim inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya işte biz Allah'a aitiz diyoruz. Bizim üzerimizdeki hakimiyeti ve bu bütün varlık üzerindeki hakimiyeti tartışılmaz ve sınırsızdır bu yüzden özellikle bazı fıkralarda bazı şakalarda esprilerde işte bunu Allah görmemiş ya da Allah haşa yani Cenabı ı Hakk'ın işte yaratırken yorgun olduğu bir zamanlar aslamış gibi eksiklik ifade eden dikkatinden kaçma ifade eden bir takım güya fıkralar bu inançlarla en baştan çelişir arkadaşlar inanç konusunda şaka yapılmaz bunu hiçbir zaman unutmayalım inanç çok ciddi bir şeydir e, şakayı kaldırmaz ve insanın dilinin bile e, dilinin yani şakayla bile olsa o inançsızlıklara o saygısızlıklara alışması e, ağızdan onların çıkabilmesi yani insan için bir e, nasıl diyelim istenmeyen bir sonucun başlangıcı olabilir Allah korusun. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köle azat etme, nikah talak konuları ve inançla ilgili konularda hiçbir şekilde şaka yapılmayacağını, bunun şakasının da ciddi olduğunu söyler. Özellikle buna dikkatinizi çekiyorum. Tabii burada şimdi insanın aklına bunları konuşurken neler neler geliyor. Peki rol icabı yapılıyorsa falan değil mi? İşte o, o zaman o eğer biz kendi sanatlarımızı kendimiz üretebiliyor olsaydık oralardaki o ifadeleri de e, bu inançlarla çelişmeyecek şekilde e, yazabilirdik o senaryoları. E, git, devam edelim kaldığımız yerden. Kur'an mülk ve milk maslarından türetilmiş çeşitli kelimeleri kullanmak suretiyle her türlü hükümranlığın Allah'a ait olduğunu vurgulamaya büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu çok fazla geçer arkadaşlar. Tam olarak saymadım. Yani melik ismi geçmeyebilir. Melik ismi çok fazla geçmeyebilir ama Cenab-ı Hakk'ın bütün bu kainatın sahibi olduğu velillahi ma'fis semavati ve mafilerde velillahi mulkuss semavat ve vel art mesela de sayısız yerde bu ifadeler geçer. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün bu yaratılmışların hepsinin sahibi Allah Allah'tır. Yani Allah sadece yaratıcı değildir, yaratıp bırakmamıştır. Yarattığı her şeyin aynı zamanda sahibidir ve Rabbidir. Rabb ismi Hüsna listesinde geçmez, 99 isim içerisinde geçmez. Kendi iyiliğiniz için lütfen onu Fatiha tefsirinden okuyunuz. Elmalhamdi yazır çok uzun uzun açıklar Fatiha tefsirinde Rabb ismine. Yine mevdudinin Kur'an'a göre dört terim kitabında ilah rab ibadet din kavramlarını e, anlatır e, bunlar yerli yerine oturduğu zaman zihnimizde Rabbimizle ilişkimizin de böyle tıkır tıkır bir saat gibi yani böyle şaşmaz bir şekilde ve bizi ne zaman hizadan çıkacak olsak kendimize getirecek şekilde e, çalışmaya başladığını göreceksiniz çünkü bizim hayatımıza davranışlarımıza yön veren şey arkadaşlar e, zihnimizdeki kavramlardır e, Tek başına değildir ama mühim bir kısmı, davranışlarımıza yön veren faktörlerin mühim bir kısmı kavramlarla yani bir konuyu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de işte burada birkaç ayet vermişiz arkadaşlar. Ali İmran suresi 189, Fatır suresinden, Mülk suresinden, Enam suresinden bunlara bakarsınız. Ben size bir tanesini aktarayım. Fatır suresi 13. ayet gelmede yani ayetin gelişi de çok etkileyicidir. Rabbimiz yine kendi kudretini anlatan bir e, birkaç yerde Kur'an Kerim'de geçen bir ifadeyle başlıyor. Yulijülle elifin nehari ve yulijül nehara fille el esansüllah diyelim. E, geceyi gündüze, gündüzü geceye katar Allah. Vasakharasham sevel qamar efendim güneş ve ay e, onun e, size tasl nasıl diyelim? güneşi ve ayı size musahhar kılan, kılan odur yani siz onu, güneş ve aydan yararlanıyorsunuz istifade ediyorsunuz ondan kullun yecrili ecelin Musema. bunların hepsi bu gece gündüz güneş ay bunların hepsi belli bir ecele doğru akıp gitmektedir yani onların hepsinin bir belli bir zamanı var, takdir edilmiş bir zamanı var. O zamana doğru hepsi kendi yörüngesinde böyle hareketlerine devam etmektedir. Yecri'yi burada hareket bildirir. Bunların hepsinin de hareket ettiğine işaret eder dolaylı olarak. Bu yani atmosferik bir takım hadiselerden bahsettikten sonra Rabbimiz dalikumullahu rabbukum işte Rabbiniz olan Allah budur diyor. Ee, bunu yani başka şeylerde ilahlık görenlere veya Allah'ın sanki adeta haşa bazı şeylere gücü yetmiyormuş gibi düşünenlere. Bunu hatırlatmak lazım. Şimdi bazen bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Mesela bir şey bekliyorsunuz Allah-u Teala'dan. Biz bugünlerde ne bekliyoruz? Yani ne bekleriz şu günlerde arkadaşlar? Yani şu işte İsrail'in bu Siyonist politikaları böyle şak diye bir düğmeye basmışçasına dursa bu zalimler işte anneciğim öyle dua ederdi rahmetli bu zalimlerin gökten başına taş yağsa işte böyle taş kesilseler böyle o kötülükleri yapacakları sırada böyle taş olsalar İşte bir gün sabah kalksak baksak ki Filistin özgür dünyadaki bütün mazlumlar e, efendim kurtulmuşlar zalimlerin şerrinden ve bunu Allah müdahale etmiş yani Allah'ın müdahalesiyle vermiş bu hani böyle istiyor böyle hayal ediyoruz bu olmayınca arkadaşlar. Herkesin çeşitli hayalleri var yani. Ben topluca bir cümleyle ifade ettim. Bu olmayınca yani dürüstçe konuşalım. Bu olmayınca arkadaşlar her birimiz kendince, kendi lisanıyla veya kendi işte düşüncesinin yönlendirmesiyle Allah hakkında Yüce Rabbimiz hakkında böyle çeşitli en azından en azından arkadaşlar bir merak oluşuyor. Yani neden müdahale etmiyor? Hani bazıları kadere kızarak adeta Cenab-ı Hakk'a kızarak hatta onun neredeyse yani hani yokluğuna işi vardırarak bunu ifade ediyorlar. Ama bazılarımız da bunu açıkça soruyoruz yani neden Allah müdahale etmiyor? Yoksa yani hakim değil mi? Yoksa hani güç yetmiyor mu ya da yoksa bu dünyayı bıraktı mı yani ee, diye düşünüyorlar. Şimdi madem bu soruyu sorduk tabi cevabını da e, vermemiz lazım zihinlere yeni bir soru eklememek için. Ee, arkadaşlar çok kısaca tabi bunu bu kadar basit değil cevabı ama Cenab-ı Hak yeryüzünde zulümlerin engellenmesini yeryüzündeki iyilere bırakmıştır. Zalimin gücü arkadaşlar e, iyilerin sessizliğinden kaynaklıdır. İyilerin... E, pervasızlığından, göz yummasından, e, ilgisiz ve sessiz kalmasından kaynaklanır. E, bu bakımdan her birimizin üzerine e, çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluklar da e, yani üst üste o kadar felaketler yaşadık ki son e, 3-4 yılda e, giderek böyle belimizi büken, bizi karamsarlaştıran, adeta felç eden, e, hiçbir şey yapamaz hale getiren Sanki böyle e, hani düzelmeyecek hiçbir şey, hani dünya kötüye gidiyor hep, hep kötülük kazanıyor gibi e, karamsar düşüncelere bizi sevk eden e, durumlar yaşadık. Fakat allah Teala biz ahirete inanıyoruz arkadaşlar. E, allah Teala her birimizden kendi gücünün yettiğini isteyecektir. Bilmiyorum bu sözleri kimler dinler, bu sözler nerelere kadar varır, e, onu bilemiyorum. Fakat e, her yetki sahibi, kendi yetkisi ve gücü miktarında dünyada olanlardan sorumludur arkadaşlar. insanın neredeyse aman hiçbir şeye sahip olmayayım diyesi geliyor ama olunun nefsi durmaz. Hep yetkiyi ister, hep gücü, zenginliği ister yani. Malı, mülkü, her şeyi, makamı, mevkiyi insanoğlu arzu eder. Fakat şunu bilelim yani insana verilenler arttıkça onun sorumluluğu da artar. Bilgi de böyledir bilgi de bir güçtür bunun da paylaşılması anlatılması ulaştırılması gerekir. Biz Allah'ın huzuruna vardığımızda bize sorulacak olan şey arkadaşlar neden kötülükleri durdurmadığımız değil o kötülükleri durdurmak için elimizden geleni yapıp yapmadığımızdır. Yoksa hayat devam edecek biri başlayacak biri bitecek burası bir imtihan dünyasıdır gerek bireysel hayatımızda gerek dünyada yani çevremizde olumsuzluklar her zaman olacaktır bizim kendimize düşeni yapıp yapmadığımızdır asıl mesele. Kendimize düşen de herkesin gücüyle orantılıdır. Onun için onu burada detaylı bir şekilde anlatamam. Yani en alt seviyedeki insanın yapabilecekleri var. Yukarıya doğru seviye seviye herkesin yapabilecekleri var. E, lehul mulk vealikumullahu rabbukum işte sizin Rabbiniz budur yani geceyi, gündüzü ayı, güneşi yaratan, onları istediği gibi kullanan, onları bir düzene sokan, onları yöneten onların sahibi yani işte düşünün artık gecenin, gündüzün güneşin ve ayın sahibi ise geri kalan teferruatı siz düşünün sizin Rabbiniz böyle bir Rabbdir lehul mulk, bütün mülk onun elindedir, ona aittir hakimiyet onundur, evrenin hakimi vellezîne tedeûne min dûnihî mayemlik yemlikûne min atmir. Sizin onu bırakıp da tapındığınız şeyler ise hurma çekirdeğinin zarına bile hükmedemezler. Yani bunu Arkadaşlar hurma çekirdeğinin zarı hani burada niçin bilhassa örnek verilmiştir? Mutlaka hurmanın yapısıyla ilgili buradan bilimsel bir, e, bir takım işaretler vardır mutlaka. Hurma çekirdeğinin zarıyla ilgili mutlaka burada bir işaret vardır ama onlar beni aşıyor arkadaşlar. E, <gülüyor> fakat şunu bilelim ki yani e, işte e, bütün şartlar yerinde olması olmaz yani. Hurma çekirdeğini dikersiniz, toprak verimlidir, işte bakımını yaparsınız, sulamasını yaparsınız. Olmazsa olmaz. Çünkü oraya hükmedemezsiniz. İnsanların e, sağlıklarına, bedenlerine veya hayatta oldurmak istediğimiz şeylerin bütün şartlarını hazırladığımız halde bazen o olmaz. allah Teala böylece bize kendisini, kendi gücünü hatırlatır. Onunla irtibatımızın daim olmasını sağlamalıdır bunlar. Hazreti Ali diyor ya, ben Rabbimin Rabbim olduğunu, her duamı kabul etme işinden bilirim diyor. İşte bütün bu ayetlerde işlenen temel konu arkadaşlar mutlak manada mülkün. Allah'a ait olduğudur, hayatı bile kendi elinde olmayan beşerin bu sıfatlarla nitelenmesi yani beşere işte bir şeylerin sahibi denmesi bizlere yani şu evin sahibi kim işte şunu, şu kime ait falan gibi böyle eşyalar veya bedenim benim bedenim falan denmesi asaleten değil vekaletendir yani ben bu bedenin asıl sahibi değilim. Sadece bana geçici olarak emaneten verildi oraya vekaleten buna sahiplik ediyorum yani hani vekaleten ne demek mesela diyelim bir yerde çiftliğiniz var çok az gidiyorsunuz oraya birini yerleştirmişsiniz diyorsunuz ki ben burada yokken bunun bakımını yap işte şöyle şöyle şöyle emirler veriyorsunuz bunu bu araziye bu eve şu şekilde bakacaksın diyorsunuz Orası, o kişi oranın gerçek sahibi zanneder mi kendini yani? vekaletendir değil mi orada işte kazı şey yapar ekim dikim yapar sular işte bir takım şeyler yapar sınırları kontrol eder ağaçların bakımını yapar evi boyar tamir eder ama bütün bunları kendi mülkü olarak değil oraya oranın e, efendim asıl sahibinin başkası olduğunu kendisinin oraya vekaleten baktığını bilir bedenimiz de böyledir hayatımız da böyledir haki insanın bir şeylere sahip olması hakiki değil mecazidir. Milk insanlar üzerindeki hakimiyeti az önce demiştik ya mlk harflerinden oluşuyor kökü bu kelimenin bu ismin ve bazen milk bazen mülk şeklinde okunuyor demiştik. Milk insanlar üzerindeki hakimiyeti mülk ise eşya üzerindeki tasarruf yetkisini ifade eder ve milk e, maslarından melik ismi türüyor arkadaşlar. O işte insanlara hakim olan, insanları yöneten, insanların sahibi anlamında. Mülk maslarından da Malik ismi yani sahip, evin sahibi bu eşyanın sahibi gibi efendim o sıfat türüyor. Fatiha'da Malik Yevmiddin diye okuyoruz biz ama ciddi sayıda Kari'de Melik Yevmiddin diye okuyor. Her ikisi de Allah Teala için caiz. Buna göre milk maslarından türeyen melik, umumun menfaati için toplumu çekip çeviren kudretin adıdır. Bu çekip çevirme yani bir toplumu yöneten melik yani melik kral işte yönetici, lider, padişah her devirde her sistemde farklı isimler verilmiş toplumun lideri yani. Bu çekip bu çekip çevirme nasıl olur? Nasıl yapılır? Tedbir alma, kural koyma, ve davranışların akıbetine dair vaat ve vayit düzenlemelerini hukukun verdiği yetkiyle icra etme yoluyla olur. Yani şimdi bunu kendi evlerimiz için düşünelim. Biz ülkeyi yönetmiyoruz. Ee, i̇şte az buçuk biraz yapabildiğimiz kadar evlerimizi yönetiyoruz. Kendi evlerimiz için düşünelim bunu arkadaşlar. Nasıl olacakmış demek ki bir yeri yönetmek? Bir kurallar olacakmış. İkincisi e, önlemler alınacakmış. Yani o ev nasıl korunacak işte çocuklar nasıl terbiye edilecek kötülüklerden kötü ahlaktan nasıl korunacak e, düşmanlar varsa işte düşmanlardan nasıl korunacak. Yani e, o evi korumaya geliştirmeye e, efendim huzurunu e, tesis etmeye ve muhafaza etmeye yönelik tedbirler alınacak. Bu doğrultuda kurallar konulacak. Peki biz buraya kadar hepsini yapıyoruz aşağı yukarı. Yani adını böyle koymasak da yapıyoruz. Asıl bizim problemli olduğumuz alanın ben şurası olduğu kanaatindeyim. Bu kurallara göre davrananlarla davranmayanlar nasıl muamele görecekler? Vaat ve vaid dediğimiz şey o. Yani bu kurallara, bu tedbirlere uyanların ödüllendirilmesi, uymayanların da bir yaptırım uygulanması illa ceza olması gerekmez bir yaptırım uygulanması ve bunu yaparken de hukuka göre hareket etmek kafaya göre değil yani o gün annenin canı sıkkın işte morali bozuk her şeye kızıyor bu şekilde değil kurallara göre hukuka göre hakkaniyete göre yapılması yoluyla olur. Bunu bir devlet için düşünün. Yani o devletin o toprakların menfaatlerini korumak efendim vatandaşlarını, halkını korumak, işte çıkarlarını, menfaatlerini muhafaza etmek, geliştirmek için tedbirler almak. Bu burada yaşamın nasıl yürütüleceğine dair kurallar koymak. Ve bu kurallara uyanların yükseleceği, uymayanların da karşılığını, cezasını, yaptırımını göreceği bir adil bir sistem kurmak yoluyla olur. Onun için arkadaşlar adalet mülkün temelidir denmiştir. Yani eğer bir e, ortamda mesela bunu kadınların hikayelerini dinlediğimiz zaman da çok şahit oluyoruz yani bir sürü ailesi için fedakarlık yapmıştı daha genç çocukluğundan itibaren yani daha çok hizmet etmiş daha çok şey yapmış falan bilinmiyor mesela bu hizmetin bilinmemesi takdir edilmemesi hiç dile getirilmemesi adeta mecburmuş gibi e, o yaptıklarının yani bir iyilik bir lütuf bir hani görev bile olsa arkadaşlar o görevi yaptığı için de birine teşekkür edilir yani veya işte takdir edilir e, dua edilir minnettar olunur. Yani illa bir fazladan bir şey yapmış olması gerekmez ki bizim birine teşekkür etmemiz için. Ee, bu haksızlıklar yani... E Tekrar edelim vaat ve vaidle ilgili düzenlemelerin adalet e, duygusuyla, hakkaniyetle olmayışı ne oluyor? O evdeki huzuru, o insanlar arasındaki dayanışmayı, güveni, bağlılığı sarsıyor. En ufak bir darbede tesbih taneleri gibi, e, imamesi kopmuş tesbih gibi dağılıyorlar. Yönetmenin, yani bir yeri yönetmenin kurallar yoluyla olması... Arkadaşlar buraya dikkatinizi çekiyorum lütfen... Allah Teala için dahi böyledir. Yani Cenab-ı Hak dahi kendisi kainatı yönetmek için kendisine kurallar koymuştur. O her davranışını bir kurala bağlamış. Buna sünnetullah demiş arkadaşlar. Alemlerin Rabbi olma yetkisini nasıl kullanacağını yani ben... İşte şöyle davranana şunu yapacağım böyle yapana bunu yapacağım şöyle yaşarsanız karşılığı olacak gibi bakın o koyduğu kurallar sistemini de daha en baştan kullarına bildirmiş. Bu şekilde bize arkadaşlar neyi göstermiş mülk üzerinde kuralsız bir melikiyetin olamayacağını üstelik Cenab-ı Hak kendisi arkadaşlar kural koymasaydı. Kim ona diyebilirdi ki ya Rabbi yani şu kainatı nasıl yönetiyorsun? Bu yağmur nasıl bir öyle yağıyor, bir böyle yağıyor? Bize hani anla yani niye böyle yapıyorsun diyebilir miydi kullar? Bir belirsizlik içinde böyle yaşardık arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı olmasa bugün içinde bulunduğumuz bilimsel seviye var ya bütün bilgiler için düşünün işte uçaklar uçuyor bu bilgilere dayanarak yani havanı, havanın yapısına ve o havanın e, belli şartlarda hep aynı şekilde davranacağına yani kuralları olduğuna güvenmesek bir uçak havalanabilir mi arkadaşlar? dolayısıyla yani bilimsel bilginin e, ilerleyebilmesi ilk ateşi bulan insandan diyelim bugüne kadar birbirinin üzerine bu bilginin eklenerek bugünkü seviyeye gelebilmesi bile sünnetullah sayesindedir. Yani Cenab-ı Hak yarattığı bu evreni Kuralsız, başı bozuk, rastgele işte kafasına göre, e, kafasına göre bile olsa güzel olurdu. Nasıl diyelim yani tamamen e, başı bozuk, başka kelime bulamıyorum, e, kendi haline bırakmıyor. İşte bir sinekten tutun da yani bir gezegenler sistemine varıncaya kadar bütün bu varlığın kendi içerisinde tamamen birbiriyle ilişkili ve bir düzen içerisinde ve muttarit. Muttarit yani ne demek? Her durumda aynı tepkiyi veren her şartlarda aynı tepkiyi veren, böylece bundan bir bilgi üretebiliyorsunuz, bir sonuca varabiliyorsunuz. Mesela insanlar arası ilişkilerde de böyledir. Bir insan diyelim ki çok sert, katı, çok disiplinli, ama ne zaman, nerede, nasıl davranacağı, neye kızdığı önceden belliyse, böyle bir insanla bile geçinmek kolaydır arkadaşlar. Zor olan nedir? Nerede ne yapacağı belli olmayan insanla geçinebilmektir. İşte o insan mülkün, bir numaralı e, özelliği olan bir mülkü yönetmenin yani bir numaralı şartı olan kurallı hareket etmeyi e, başaramadığı için e, onun ilişkileri hep böyle darmadağınık olur. Fatiha'daki Maliki Yevmiddin din gününün maliki ifadesi kıyamet günü insanın bu dünyadaki görece malikiyetinin elinden alınıp yalnızca ezeli ve ebedi malik olan Allah'ın hükümranlığının kalacağını belirtir. İşte o gün sadece bu dünyadayken Allah'ın gerçek melik olduğuna iman etmek suretiyle Rabbani memleketin vatandaşlığını kabul edenler, Rabbani memleket yani Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşadığını, bu mülkün sahibinin Allah olduğunu burasıyla ötesiyle, Dünyayla ahiretle bütün bunların sahibinin Allah olduğunu kabul edenler derecelerine göre mutluluk paylarını alacaklar. Diğerleri yani bu hükümranlığı kabul etmeyenler asıl hükümdar olarak o tek meliki kabul etmediklerinden sonsuz nasipsizliğe düşer olacaklardır. İşte bu da arkadaşlar neden bir takım insanlar bu kadar iyilikler yaptıkları halde kıyamet günü sırf Allah'a ve ahirete işte peygambere inanmadılar diye bütün o iyiliklerinin karşılığını göremeyecekler bunu açıklayan yer burasıdır. Çünkü efendim bir evin diyelim bu evin sahibinin, sahip burada tabii vekaletendir, işte hanımının, beyinin şu kişi olduğunu kabul etmeyen, reddeden efendim o eve girip kendi evi gibi yerleşen kişi orada nasıl muamele görürse o evin sahibi tarafından değil mi kolundan tuttuğu gibi dışarı atılırsa aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın mülkünde, Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini, melikiyetini kabul etmeyenler de dünyadayken allah Teala dünyaya önem vermediği için onlara müdahale etmiyor. Burayı unutmayın. Peygamber Efendimiz diyor ki dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı Allah ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Efendim dünyada onları serbest bırakıyor çünkü dünya göz açıp kapayıncaya kadar geçecektir. Ve asıl e, hayat ve innel ahirete lehiel hayavan asıl hayat ahiret hayatıdır. Ve Cenab-ı Hak orada o kendini tanımayanlara e, Allah'ı tanımamak nasıl olurmuş onlara gösterecektir. E, Allah korusun en büyük değerimiz en büyük hazinemiz inancımızdır arkadaşlar. Bu bilinçle Cenab-ı Hakk'ın melikiyetinin, malikiyetinin, e, malikiyetini gönül hoşluğuyla, huzurla ve böyle bir Rabbimiz olduğu için e, şükürle efendim onu hakkıyla takdir edemesek bile ona candan içten canı gönülden bir kullukla e, efendim cümlelerimizi tamamlayalım kaldığımız yerden inşallah bir dahaki sefere devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.